Yerin üstünde bir hayat tanınmıyordu. Dikkat edecek olursanız. Kur'an-ı Kerim Her anneden doğan bir çocuk Hemen toprağa gömülüyordu. Toprağa veriliyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bir dönem ki peygamber efendimize Peygamberlik gelmeden evvelki döneme bakınız Bir kadın için dünyada yaşama hakkı yok. Anneden geldiği kız mı? Hemen toprak altı, toprak kaldı. Öyle bir din gelecek, öyle bir peygamber gelecek ki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 Allah o kadını gündeme getiriyor. Parlamenter bir atmosfer içerisinde meclise geçiyor. Meclis başkanlığı yapan bir kadın görüşlerini alıyor, kanaatlerini alıyor. Bir savaş ve barış ortamında bir kadın devlet başkanlığını yapmış bir kadın. Bunu nereye koyacaksınız? Bir tarafta Allahu Teala kadından gönderdiği kitapta çok başarılı, çok zeki, yaptırım gücü olan siyaset sahasında başarısını kanıtlamış olan bir kadını gündeme getirecek. Betta bir peygamber çıkacak Haşa aman ha kadınları köşklerde oturtmayın. Onları onlara yazı yazmayı öğretmeyin. Yün eğirmeyi ve nur suret okumayı üretilecektir. İşte bunlardan beslenen bunlardan beslenen bir toplum kadın hep aşağılamış. Kadın deyince mutfakta hep sürekli yemek yapan, ev işlerini yapan ne güzel bir kadın.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 Karşısında bir başka ordu var. İki tane ordu karşı karşıya gelmiş. Ordu komutanının bir tanesi Halis-i diğeri Halis-i Ve savaşıyorlar. Gel gör ki kader-i ilahi bu savaşın galibini Halis-i veriyor. Halis-i mağlup oluyor. Hatta İmam Taberi gibi zatlar, yani büyük İslam tarihçisi olanlarla diyor biliyor musunuz? Şayet Cemal Savaşı'nda bu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 Medine İmnevi'deki bekar kızlarımızın Halife olarak hangi erkeği seçmiş olduğunu Tercih hakkını Kime kullanacağının Belgelendirilmesi Bilgi toplanmasının vazifesinde Hasid-i Abdurrahman'a İbni Afa verilmiştir Abdurrahman'a İbni Afa Medine soğuklarını böyle geziyor karşıdan bekar bir kız çıktı Uzatıyor halde mikro uzatır gibi Söyler misin diyor Halife olarak kimi seçmek istersiniz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 ne yazık ki kadını Hep böyle dış varlık olarak görmüş Nikahlama akti Adeta hanımları Hizmetleme akti yerine konulmuş Hizmetine başarılı hanımlar Revaçta olmuş Ama hanımefendinin Düşünce dünyasına üstün fikirlerine yönelik O güzel kimliği Ne yazık ki örtbas yapmaya çalışılmıştır Bu konuda Sadece tavsiye ediyorum Bilmem piyasta var mı yok mu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 Doğal ve normal bir şeydir Semerkand Hazretleri Çok zeki ve çok sevdiği Bu öğrencisi ne diyor biliyor musunuz Benim diyor Tuhvetül Fukaha isimli Kitabı şerh edeceksin Şerh ettiğin kitabı Kızım Fatıma'ya vereceksin Fatıma okuyacak Eğer kitabı onaylarsa Tahsiye eder düzeltirse kızımı mı diyor yoksa verme. İmam Kasanı başlıyor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 bütünleştirmek ve birleştirmek istemiş olduğun bir konuyu hiç Allah'a danışmadan, Allah'a sormadan, Allah'a müraadet yapmadan patatak mahkemeye götürüyorsun. Allah'a çiğnercesine, peygamberi diskalife yaparcasına, Nisa suresiyle irtibatını koparırcasına vardın soğuk yüzlü mahkemenin salonuna. Hani sen Müslüman? Hani Müslüman aileydin? Hani Yüce Allah? Ve intanazatun fi şeyin faruddu Allah ve rasûl. Aranıza problem, çekişme olduğu zaman hemen onu Allah ve Peygamber'e götürün. Kitap ve sünneti taşıyın. Eğer Allah'a ve ahit gününe imanınız varsa zaten bundan başka alternatif yoktur diyen Allah'ın dua etlerini kim yaşayacak? Amerika mı, Rusya mı yoksa Müslüman alemler. Boşanmada iki tane konuyu ortaya koydum işte. Bir, devlet imkanıyla.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 Bir beş temel konumuzun bir tanesi evin idaresi. Evin yönetim ve idaresi aile ailede münavve ve usulüne dayanır. Hani Allah ne diyor? ne diyor eyya munu da nas? Biz günleri insanlarımız evir çeviririz. Nasıl bir 24 saatin bir gecesi var, bir de gündüzü vardır. Tıpkı bunun gibi.